Argwani Istanbul Sinemasal sohbetler. Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar. 94.9 Açık Radyo'da Erguani İstanbul programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar. Konuğum Erol Mintaş ile Abbas Kiorastami'nin Kiraz'ın Tadı filmini konuşacağız. Hoş geldin Erol. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, bildiğiniz gibi filmin herhangi bir... E... sırrını saklamıyoruz. E, film seyrettiğinizi varsayıyoruz. Ama işte e, biraz da özetlemeye de çalışıyoruz. Genellikle başaramıyoruz. E, e, Hatırlayasınız diye. Ama daha çok yoruma <gülüyor> kayıyor hemen film. Şey, program. İşte böyle. Evet. E, Abbas Kevrostami'yi Neden mesela? Bu filmi seçtiğin gibi bir şeyle başlayayım mı? Aslında hiç böyle bir soru sorduğum yoktu daha. <gülüyor> <Şu an> da. <gülüyor> Neden söylüyorsun? Bana sonra? denk geldi. Falan. Sana denk geldi. <gülüyor> Vallahi şey olabilir belki ya. Bazen e, ana karakter Bedi'nin o yüz ifadesinde e, zaman zaman gün içinde e, kendi yüzümde aynı ifadeyi bulduğum oluyor. Eyvallah. E, biraz belki ondandır işte. Hmm. <gülüyor> Kiraz'ın tadını hmm. seçmiş olmam işte Bedi'nin hmm. o ruh halini. Hmm. Ee, Sen Türkçeleştirdiniz mi? aslında. değil aslında. Badi. Yani filmde hep badi diye geçiyor. Badi de, ha, evet. Badi. <gülüyor> Tabii. Badi. E, biraz Kürtçe'ye kaydoldum. Öyle mi? Yolla. <gülüyor> <Kürtçeleştirdiniz>, pardon. <gülüyor> evet. <gülüyor> Belki ondan, yani bir de e, temasının aslında insanın e, iç dünyasına e, doğru birçok soru sorması ve ölüm meselesi. Hı -hı. E, Bir de yani kirazın tadını ben <gülüyor> izlediğim zaman e, hep şeyi düşünüyorum. Yani asıl, asıl mesele e, yaşamak değil de hı hı. o yaşamaya nasıl katlandığın, hangi yolla katlandığın e, ve belki de en önemli şeylerden bir tanesi bu yaşamanın içinde kendine nasıl katlandığın. İşte hı hı. belki de Badi Bey'in şeyi de odur yani artık ne hayatı e, hayata katlanabilecek yolu kalmış. Belki de ne de kendisine artık katlanabilme gücü kalmış. Ve onun içindir ki işte artık ölümü e, seçme noktasına, bu yolculuğa e, bir son verme noktasına gelmiş bulunuyor. E, Tabi bu yolculukta da kendi üzerini örtebilecek, e, kendi bedenin üzerini örtebilecek bir insan arayışı aslında filmin. ...bütün şey boyunca... ...zamanı boyunca... ...gördüğümüz şeylerden bir tanesi de bu yani. Hı hı. Belki bütün bunlar işte... ...kirazın tadını seçme meselesi... ...olduğunu bilmiyorum. Hı hı hı hı hı. Ve şey de tabii hani... ...meselesinin... ...günümüzde şu anda var... ...yani olmakta olan birçok meseleyle... ...işte öldürme meselesi... ...bir başkasını öldürmek, kendini öldürmek... ...cinayet, bütün bunlar hala... ...geçerliliğini koruyan şeyler... Hı hı. Ee, yani filmde de söylediği gibi yani işte senin kendini öldürmenle başka birini öldürme arasında aslında hiçbir fark yok. Hı hı. Çünkü kendini öldürmen de bir cinayet hı hı. olmuş oluyor. Ama tabii burada hani bir de orada tabii şey var İran'dan bu hikaye anlatılıyor. Ve oradaki İslami değerler, İslami kurallar, İslamiyet'in ölüme bakış meselesi. Hı hı. Bütün bunlar da ele alındığı için ama orada işte... ki ana karakterin ağzıyla sorduğu bir şey var. Tamam diyor. Yani işte e, intihar günah. Bunu ben de biliyorum. Katılıyorum sana. Ama peki diyor mutsuzluk da günah değil mi? Yani kendi etrafındaki insanları mutsuz etmeye başlamışsan onları mutsuz etmek de günah değil mi? Onlara eziyet etmek günah değil mi? Kendini eziyet etmen günah değil mi? Diyor hı -hı, mesela. Hı, hı. Dolayısıyla burada e, meseleye nasıl baktığımız bu yani kendini öldürme meselesine de nasıl baktığımız o da önemli. Ee, yine mesela o ölüm şeyiyle şimdi aklıma geldi. <gülüyor> hı hı. Ee, bu filozof kardeşimizin ismini de hep nasıl telaffuz edeceğimi şey niye bir türlü şey yapamıyor. Çoran herhalde değil mi? Çoran evet, evet evet. Çoran herhalde yani. Ya ben de bilmiyorum evet. Neyse işte Kyoran falan doğru. Çoran <gülüyor> hepsi olabiliyor galiba. Roman yalı. Roman evet mesela onun bir şey vardır hmm. Ee, hmm. diyor ki yani intihar meselesi intihar fikri ee, intihar fikrinin var olmasını seviyorum diyor. Yani intihar fikrinin hayatımızda olması hayatı katlanılabilir kılıyor. Hı hı. Hatta şöyle diyor ki, tam olarak galiba. Tam sözü İ hatırlamıyorum evet. intihar olmasaydı kendimi çoktan öldürmüştüm. Yani De intihar seçeneği olmasaydı Evet yani aslında şey değil mi yani ben gidin intihar edin ya da intihar edelim demiyorum ama hayatımızda intihar fikri yani fikir olarak e, onun e, olmasının kıymetini bilelim. Çünkü o bir sürü şeye ya aslında hayatın kendisini belki de bizim için katlanılabilir kılıyor ki çünkü şunu düşünüyorsun ya yani ben her an bu şeye son verebilirim yani. Hı hı. Her an bu oyuna son verebilirim hı hı. gibi bir güç veriyor sana. Dolayısıyla bütün bunlar böyle işte birbirine bağlantılı olarak... Bu sürmek zorunda değil. Ben bunu bitirebilirim. Evet. Bu da ya... katlanılabilir kılan bir şey haline geliyor. Evet yani, yani hayatı senin için daha katlanılabilir, getiriyor Hı -hı. olabilir göreceli olarak. Yani burada tabii ki Hı -hı. bir fikir bu herkesin. Aynı Tartışar şekilde bu fikre Hı -hı. katılacağı, yaklaşacağı bir durum değil tabii Hı -hı. Ee, Evet o tartışma filmde var hakikaten. Şey de diyor adam... E... Allah niye kullarının acı çektiğini e, görmek istesin? Eğer ben acı çekiyorsam ya bu Hı -hı. böyle sürük gidecekse ki öyle gözüküyor bunun için, padi için. Hı -hı. Ya orada şimdi şöyle bir şey bu <gülüyor> İslam coğrafyasının enteresan bir e, dilenması var ki o da aslında e, şöyle bir şey. Yani baktığın zaman İslamiyet açısından ve hani kiroslam'ın kirazın tadındaki filmdeki ilahiyat okuyan adamın da Hı hı. Yoluyla bize yönelttiği, bize söylediği şey aslında. Ee, diyor ki bu beden Allah tarafından sana e, emanet olarak verildi ve ona eziyet etmemen gerekiyor. Hı. E, dolayısıyla aslında yani kendi bedenini eziyet etme hı hı. anlamına geliyor ki bu bir başka bedene de eziyet etme anlamda geliyor. Ha, bu Buradaki bu hümanist, buradaki bu şey bakış açısı aslında çok... güzel çok muazzam bir bakış açısı ama İslam coğrafyasına baktığımız zaman tam tersi bir durum hı hı. söz konusu mesela sürekli bir e, şey var böyle bir artık bu yorumlama farkından mı insanların zaman içerisinde bu inceliği unutmak yani unutmasından mı kaynaklı bilemeyeceğim ama e, ben bu şeyi bu fikri seviyorum yani hani bu bedenin sana emanet olması. tıp tıp işte doğanın nasıl ki bazen biz işte bir kızıl derili Lafıydı herhalde işte bu ağaçlar çocuklarımızdan, torunlarımızdan bize emanettir evet, meselesi. Yani evet. bu doğa her şeyi bize bir emanettir Hı -hı. gibi düşünüyorsak bedenimiz de bize bir emanettir. Hı -hı. O zaman ben kendi bedenime eziyet etmemem gerekiyor. Hı -hı. O, bu senin bedenine de aynı şekilde yaklaşmak. Hayata saygı gibi evet. yani, bir Tabii saygı. ki Bu direkt yaşama Hı -hı. yaşam hakkına saygı Hı -hı. getirmiş oluyor. Bir başkasının... ...bu herhangi bir canlı olabilir. Hmm. Aslında bu fikir güzel ama bu fikrin... E, hayat ama içindeki... ...fikrin karşıtlı... ...yani tabii şimdi burada hani şey tartışmasına girecek değiliz de, hı hı. de... ...İslam tartışmasına falan... ...ama yani her dinde... ...böyle güzel sözlerin... Hı hı. ...tam tersi sözler de var. Sadece İslam'da değil, bütün dinlerde de var. Yani. Ben filmden dolayı... Bunu, hı hı evet, hı hı. filmde çünkü böyle bir şey olduğu için söylüyorum. Yani cihadı da var işin içinde... Hı hı. ...işte ne bileyim ben şeriatta bir şey kesmesi de var... Kırması hmm. da var, taşlaması da var. Bir sürü bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir sürü bir şey sürü. Şey. Yani. Yani, e, ne bileyim ben geç. Yani biz bu programı Sayın dinleyiciler, biz bu programı yaptığımızda işte bir gün önce Suruç'ta bomba patlamıştı ve hmm. onlarca gencicik pırıl pırıl insan ölmüştü. E, ve bugün bir internette bir şey gördüm. Ne Demircan, bir şey Demircan. Hmm. Fıkıhta var diyor. İŞİD'in yaptığı her şey. İslam fıkıhında var. Yani. Bu çarpık bir yorum yani. <gülüyor> <İşte gülüyor> olsa olsa değil mi ya? yani? Yani ne bileyim ben olabilir. bilmiyorum. Ben konunun uzmanı değilim ama birisi uzmanı olduğunu iddia ediyor. <gülüyor> ve var diyor kardeşim diyor. yani? Güzel. <gülüyor> ben bilemeyeceğim ama. İyiymiş, bu... Yani o zaman bir şehre çocuklar için işte park... <gülüyor> yapmaya giden değil mi? Çocuklara hmm. oyuncak götürmeye çalışan. Hmm. E, belki de işte savaştan dolayı harabeye dönmüş bir şehri yeniden canlandırmak. insanlara yeniden bir yaşam alanı inşa etmek için giden insanların e, katledilmesi ve bu şekilde katledilmesi. Bilmiyorum yani. Neyse bu konu çok şey bir konu. Zor bir konu. Bayağı zor evet. Bayağı zor bir konu. Hmm. Biz filme geri dönelim Biz filme geri dönelim evet Peki evet ben belki filmi biraz özetlemeye çalışayım Badi diye bir karakterimiz var Hı -hı. Belli ki orta, Üst orta sınıf falan Yani Çünkü bir Range Rover'ı var Gerçi bir apartman dairesinde oturuyor O da çok görkemli bir yere benzemiyor ama Hı -hı. Ne iş yaptığını bilmiyoruz Geçmişini bilmiyoruz <gülüyor> Biz Buddy'yi Range Rover'ı içinde aranırken görüyoruz. Birisini arıyor ama ne aradığını önce anlamıyoruz. Ee, ve bu arayışı sırasında bir iki tane kısa konuşma oluyor. Üç kişiyi arabasına alıyor ve sonradan anlıyoruz ki ilk başta biraz şey izlenimi de veriyor. Hatta body sanki kendisi sanki eşcinsel birisi ve bir kendisine genç güçlü bir erkek arıyormuş gibi bir izlenim de veriyor, vermiyor değil yani. Bana evet. verdi en azından. Yani <gülüyor> en azından e, o ilk karşılaştığı askerin falan kaçışı ya da daha önce bir inşaat işçisi. Hadi defol git buradan yoksa Suratını dağıtırım. <gülüyor> diyor. Hiç arabaya binmeden diyor. Evet. Ee, onların falan tepkisi de sanki öyle bir arayış içinde bir adamla karşılaştıkları hissiyatını veriyor onların tepkisi belki de karanlık bir iş çeviriyor gibi tehlikeli bir işin içine çekmek istiyor gibi onları da o da olabilir düşünebiliyor o da olabilir çünkü o da olabilir. biraz tepki öyle oldu çünkü adam sürekli ona bir iş önermesinde evet. bulunuyor ama bu nasıl bir iş nasıl bir iş belli değil belli değil evet. ve bu açıdan tepkisi tabii ki adam çek git buradan yoksa ağzını suratını tatırım diyor iş evet. inşaat işten telefonda konuşan evet, evet. öyle bir evet, şey evet. Yani. yani öyle bir şey olabilir ya da işte sapkınca tırnak hı -hı. içinde diyelim. Öyle evet. e, görüyor olabilir o e, karakter. Sonunda işte Badi evet arabasına üç kişiyi alıyor. İki tanesi birisi bir <gülüyor> asker, birisi bir e, dediğin gibi vaiz olma eğitimi, din hı -hı. eğitimi gören bir ha, Afganlı birisi. Hı hı. ilk çocukta asker de Kürttü bu arada. Evet, o da enteresan. Mesela Kirostami'nin bu filmde e, yaptığı şey de e, başka bir şey mesela. E, İran'ın bütün bölgesel ve İran'da yaşayan bütün halklara bir şey gibi yani böyle bir ithaf gibi bir şey de var. Yani orada hem Hı. Loristan'dan, Kurdistan'dan işte belki Azeri olan bir Türkçe şiir okuyan e, adamdan Afganistan'dan işte Farslı'dan Bir, oraya dair de böyle bir şey var gibi geldi bana. Ki Hı -hı. mesela Kiros'tan bir bence başka yani kendi ülkesinde e, yaşayan bu Türkiye, Irak, Suriye ve İran için söylüyorum. Orada yaşayan başka halklar sadece Kürtler de değil yani başka halklar konusunda bu kadar böyle samimice yani o Hı -hı. halkın hakkını teslim ederek Hı -hı. E, karakterini konuşturuyor onlar hakkında. Mesela B Badi Bey'in o Kürt askerle Hı -hı. konuşması işte. Ve onun halkının tarihine ait bir şey söylemesi. Yani sen neden benim üzerimi örtmüyorsun? oysaki Kürdistan halkı işte cesaretli bir halktır. Senin halkın işte e, kaybedeceğini bile bile bir sürü savaşa girdi. Evet. Şey oldu yani biraz o da enteresan gelmişti bana ilk evet. izlediğimde. Evet evet enteresan hakikaten. Çünkü Loristan'dan da bahsediyor. Afganistan'ın mesela oradaki işte gelip. Lorestan'ın özelliğine ne? Lorestan'da yani orada ben çok bilmiyorum açıkçası ama e, onlar da Lorlar. Bir halk yani, bir etnik. bir etnik kimlik ve kendi şeyleri var, dilleri var. Hı -hı. Ee, onlar da işte İran'ın yine bir bölgesinde yaşayan Hı -hı. şeyler gibi. Hı -hı. Azerbaycan gibi, Kürdistan eyaleti gibi. Hı -hı. Orada sanırsam bir eyalet olsa gerek, Loristan ya da bir bölge. Hı -hı. Hı -hı. Evet, sonunda bir Azeri adamı alıyor. Evet, şiir okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Türkler hakkında bir fıkra anlatıyor hatta. Evet, önce fıkra anlatıyor, Türkçe bir şiir okuyor. <gülüyor> evet, Kendisinin Türk olduğu anlaşılıyor. Evet. Önce alınma ama diyor, Türk dilsin değil mi? Falan diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> o fıkrayı anlatayım ben bu arada, yeri gelmişken. Ee, konu dağılmaz, umarım. Ya, filme dair bir şey zaten. Filme dair bir şey, evet. Şey diyor, bir e, Türk doktora gitmiş. İşte... Ya vücudumun neresine dokunursam ağrıyor. İşte başıma dokunuyorum ağrıyor. Koluma dokunuyorum ağrıyor. Göbeğime dokunuyorum ağrıyor falan filan. Doktor muayene etmiş hastayı. Sizin vücudunuza hiçbir sorun yok ama parmağınız kırık. demiş evet. Ve böyle bir fıkra anlatıyordu ve o da şey diyordu. Bunu şundan dolayı anlatıyordu body'ye. Body kardeşim dedi senin hiçbir sorunun yok aslında ama yani kafanda sorun. ...düşünce biçimini bir değiştirsen... ...bir bakış açını değiştirsen... Hı hı. ...sorunların çözülecek... ...ke getiriyordu lafı. Neyse, bari Sonu'nda bu Azeri... ...taksi dermisti... ...buluyor. Taksi der mi işte, hayvanların... ...içini doldurma işi. Hı hı. Hı hı. O da enteresan. Yani o adama öyle bir görev vermiş olması... ...yani ölülerle uğraşan... ...ölülere... ...bir tür sonsuz bir hayat... ...belki... sağlayan, içinde doldurarak yani ölü hayvanları. Hatta onları belki o iş işin öldüren de bir anlamda. Hı hı, hı tuhaf hı. tuhaf, bir, tuhaf bir şey var. Evet. Yani i̇ki yönlü bir şey var. Ve bir bir müzede çalışıyor orada. Bir şey evet, doğal bir, Tarih Müzesi'nde tarih çalışan bir şey evet. Onda hasta bir oğlu var. eşek torunu var galiba. Evet. Ve para ihtiyacı var. Ve Tedavi para ihtiyacı var. O da şey Ve enteresan. Vadim'in istediği şu, ben diyor bir mezar açmış kendisine. Hı hı. O, bütün ilaç uyku ilaçlarımı alıp yatacağım. Hı hı. Sen yapacağın iş gelip sabahleyin bir kontrol edeceksin Yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum bakacaksın eğer ölmüşsem üzerimi toprakla örtüyeceksin önce de. sesleneceksin diyor üç kez sesleneceksin ağayı bedi bedi sonra <gülüyor> eğer ses ses vermezsem üstümü örtersin arabada da para var o parayı hmm. alıp gidersin hmm. zaten ses verirsem de elimden tutar kaldırırsın diyor. Arabada para var diyor ama arabasıyla gitmiyor oraya taksiyle gidiyor. Onu ben anlamadım şimdi. Nasıl? E, Taksiyle gitmiyor mu oraya? Arabayla mı gidiyor? Diyor, kendi arabasıyla gidiyor. Sanki özel işte bir varmış gibi geldi, bana, diyor, diyor, sürekli kendi arabasıyla zaten hmm. e, dolaştığı için insanları da kendi arabasını alıyor. Hmm. E, ve para da arabasının de bekliyor. Hatta e, paranın yarısını vereyim diyor. E, vereyim diyor. İşte adam diyor ki hayır diyor. Ben diyor işte işi tamamladıktan sonra alacağım diyor. Yani kısacası o Azeri adam bu işi kabul ediyor. onu yapma gerekçesi de işte torunu için o paraya ihtiyacı olması. Aslında tam öyle de değil gibi geliyor bana ki şöyle çünkü o adam şeyi biliyor her nedense kendi deneyimden galiba o işte e, intihar etmeyi düşünmüş ya işte karısıyla işler yolunda gitmiyor Doğru. bilmem ne falan. Sonra gidiyor bir ağacın tepesine gidiyor diyor ben aşağıdan ipi attım bir kez attım olmadı iki kez attım olmadı üç kez attım olmadı sonra diyor ben ağacın tepesine çıktım ipi bağlayayım ki sağlam olsun diye. Çıkıyor oraya sonra Elime diyor bir yumuşak dut geldi diyor. Ben diyor bir tanesini aldım, yedim. Ağzımda dağılıp gitti. Sonra bir tane daha aldım. Sonra bir tane daha aldım. Tamam mı? Ondan sonra diyor işte bir baktım sabah oldu işte. Çocuklar o bir gidiyor. şekilde doğdu. Evet. Sonra işte şey yapıyor. Çocuklar sesleniyorlar işte. Ağacı sallar mısın diye. İşte ağacı sallıyor. Çocuklar dutları alıp gidiyor falan. Sonra diyor ben diyor işte orada aldım iki kilo şeyle dut da. Eve döndüm <gülüyor> diyor. Karımla, şey, yedim. karımla yedim falan diyor işte ee, yani orada şeyden galiba evet kabul ediyor ama sanki onun intihar etmeyeceğini bir şekilde sabah oraya gittiğinde ona seslendiğinde onun ona ses vereceğini bir şekilde hissediyor gibi yani bilmiyorum bir, hmm. bir şey var gibi orada yani en azından onu umduğunu birkaç defa söylüyor da evet Yani onu umduğunu çok kere söylüyor <gülüyor> ama evet. nedense çünkü e, Beddi Bey'de öyle bir şey var çünkü fi, hani sonda tekrar geri dönüyor adama ya diyor bakın diyor geldiğinizde diyor e, hani diyor bana seslenin muhakkak tamam mı diyor. hatta diyor bir küçük taş attın bana diyor belki diyor şeyimdir diyor tamam <gülüyor> kendimdeyimdir falan diyor. Yani onda, diri diri gömülmekten de çok korktum. korkuyor evet, evet yani biraz e, öyle bir şey durumu olduğu için belki ondan da ...kabul ediyor olabilir gibi geldi bana. Hmm, hmm. Yani nasıl olsa yapmayacak. Evet, nasıl olsa ben şey yapmayacağım... ...en azından rahatlatayım ki gitsin... ...o hmm. kuyuya bir yatsın. Zaten o... <gülüyor> ...açtığı mezara sırt üstü yatınca... ...muhtemelen yıldızları ayı görecek. Hmm. Ee, muhtemelen vazgeçecek yani. Hmm. Ama adam vazgeçmiyor. Evet, ama tam orası... Çok belirsiz mi diyorsun? Biraz belirsiz. Evet, gözleri kapanıyor ama gözlerini neyden dolayı kapatıyor? İlaçları aldığı için mi kapatıyor? Yoksa gerçekten... Hmm. ...o yıldızların ona verdiği huzurdan mı... ...karanlığın içine kendisini böyle bir... Hı -hı. ...bırakışından mı... Onu ...ben çok net olduğunu düşünmüyorum... Hani ...kesinlikle intihar ettiğini düşünmüyorum... Doğru net değil... ...zaten de net bir şey söylemekten kaçınan... ...soru sormak istiyor aslında... ...bence evet. yani bu filmin temel güzel şeylerden... ...bir tanesi... E, ...soru sormak yani... ...bir cevabı Hı -hı. yok zaten... Hı -hı. E, ...ve herkes kendine dair soru sormaya başlıyor... ...ıhı... ...işte ölüm hakkında... Hı -hı. ...gerçekten o yaşama uğraşı meselesinde... Hı -hı. Ee, ...işte demin... De, ...dediğim gibi bu... ...yaşama müdahale... ...tahammül etmenin yollarını... ...bulma... Hı -hı. E, ...anlamında... Hı -hı. ...herkes işte kendi belki de... E, ...bulduğu tahammül yolunu... ...bu sefer tekrardan düşünmeye başlıyor yani... Hı -hı. Hı -hı. Ha, ...ben... bu böyle tahammül ediyor. Ben böyle tahammül ediyorum. Hı hı. Aslında hepimizin yaptığı şey bir şekilde işte bütün bu uğraşlar da böyle. Hı. Ya şu anda işte Cüneyt abi sen de bu programdayız ama şu anda bu da bizim için bir tahammül aracı gibi bir şey yani. Kesinlikle öyle. Başka da bir fonksiyonu yok. <gülüyor> Başka bir da... fonksiyonu yok. Yani burada <gülüyor> konuşuyoruz. İşte biraz yani. daha tahammül edilebilir bir hale getirip... Evet. evet. Ee... Hoşlandığımız bir alanda araştırma yapmamızı sağlıyor. Daha evet. derin bir anlayışa ulaşmamızı sağlıyor. bizim bir... Umarız dinleyiciler için de aynı şey geçer. <gülüyor> evet, evet. Yani inşallah. <gülüyor> bir de bizim bu ıı, bir devinim için, içerisine sokuyor. Bir eylemselliğin içerisine soktuğu için de o yani var olmanın o muazzam ağırlığından biraz olsun kaçmış gibi oluyoruz işte bu odanın hı hı. bu mikrofonların başına gelince. Çünkü asıl hayatın bence var olmanın en büyük o ağırlığını ki bence o Bedi Bey'de de biraz var. Çünkü bir şey yapmayı bırakmış. Herhangi hı hı. bir şey yapmıyor. Yapmayı bırakmış yani. Şimdi yapmayı bıraktığınız zaman eylem içinde olmadığınız zaman o hayatın bütün ağırlığını muazzam bir şekilde daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz. Yani ne zaman ki insanı mesela baktığınız zaman en şey böyle bir kenara çekildiğiniz zaman bütün hayatta dair e, eylemlerden, edimlerden biraz uzaklaşıp kenara çekildiğiniz sürece aslında hayatın bütün noktalarıyla e, bütün belki de bedeninizin her katresinde böyle hissetmeye başlıyorsunuz. Ama ne zamanki bir uğraşın içerisine girdiğiniz zaman biraz olsun onu unutuyorsunuz. O uğraşa odaklandığınız için. E, biraz öyle bir şey de var gibi geliyor bana. Hmm. Bedi Bey'in her şeyi bırakışının, her şeyi bıraktıkça da bu onun üzerine daha fazla geliyor. Tolstoy da söylemişti herhalde. Her şeyin dermanı çalışmak, çalışmak diye. <gülüyor> <gülüyor> yani bu çalışma meselesi, bu iş, güç meselesi de belki biraz hı hı. hayatı kattımda bilir kılan Adedik şeylerden bir tanesi. Yani. Yani. Evet, evet. Öyle. Bu arada şey, ben bir röportajını okudum Abbas Giorostami'nin. Orada öldüğünü söylüyor adamın. Hatta... E Ee, sonra bir takım görüntüler olduğunu işte ağaçlar vesaireler falan onların e, hani cehennemsel bir yere gitmedi bu adam. Bir tür e, yaptığı eylem e, kabul edilebilir. Belki kendisi için yani korkunç değildi. Yani o intihar seçeneğini uyguladı ve bu seçimi uygulamış olmak... Çok da korkunç bir şey yapmış değil ve hatta bunun sonucunda cennete de bir anlamda hmm. bir tür evet. huzurlu bir yere gitti. Ben filmi izleyince yani açıkçası çok böyle ama dinin... intihar ettiğini düşünmüyorum. Doğru. Yani nedense orada hı bir hı. E, etmiş de olabilir. Evet. Etmemiş de olabilir ama eders... yani Kiroz öyle düşünmüş olması yine filmin onu söylediği anlamına gelmiyor. Gelmiyor ayrıca evet bilmiyorum ben onu hı. okumadım. Hı. Ee, hı. Ama öyle demişse şimdi yönetmen o ne diyebilir. Yani, değil yani demiş olsun <gülüyor> yani tam olarak göstermemiş ama yani. Evet. Ee... Sonrasında şey düşüyordu değil mi ya yani bu kamera arkası görüntüler bir düşüyordu. Jenerik. De... Aslında ben de öyle hatırlıyorum ama ben Bunu okuduğumda öyle. böyle bir arada sanki e, bir takım güzel görüntülerinde olmuş olması gerektiğini... Yani tekrar okuduktan sonra dönüp tekrar bakamadım. Bana baktım olmadı ama öyle bir şey de olması bir lazım. De Doğrudan, şey doğ Benim... Doğrudan doğruya şey görüntülerine geçmiyor demek ki. Hı -hı. Ee, yani bunu tekrar açıklayalım. Filmde işte Bediye yatıyor şeye, mezara. Gözlerini kapıyor. Gözlerini kapıyor. Bir süre sonra da sanki kamera arkası görüntüleriyle karşılaşıyoruz. Yani zaten çekelim. evet yani oyuncu, bedi oynayan oyuncu sonra siga hı. elinde sigarası böyle yürüyüp hı, geliyor. Sonra işte şey yapıyor orada. Panayi da var orada galiba evet. değil mi? Cafer Panayi. Evet. Asistanı sanırım o filmde. Galiba öyle hatırlıyorum. Ee, ya yanlış olmasın şimdi. Hı. Tam iyi hatırlamıyorum orayı. Kimler vardı görüntüde? Hı hı. Ama bir, bir takım böyle işte kamera arkası görüntüde filmin bittiğine dair tamam bitirdik işte gibi. Hı hı hı hı hı. Ee, anonsların asker askerler geliydi. var <gülüyor> orada işte adamlarına söyle a, dinlensinler biraz gibi hı hı falan. Hı hı. Öyle şeyler vardı yani. Niye öyle bir şey yaptı sence? Yani kamera arkası görüntüsü ne bir görüntü filmin Kirsten sonuna. Kiro's hep o var ya bence o brehtiyen o yabancılaştırma Sert meselesi. De evet şey. yani orada da bence filmin sonunda ya kardeş bu bir filmdi işte yani anladın mı? <gülüyor> Hani şey yapmayın sakın. Bu bir filmdi. Biz film çektik. İşte bir filmde de bu konuları tartıştık gibi bir durum bana var. çok basit geliyor ya. Yani bunu artık yani Brecht'ten biri hmm, hatırlatılması gerekiyor mu? Filmin film olduğu. Yani ya ya o, o sahne olmasa biz işte çok mu özdeşleştik ki Buddy ile? Yani öyle bir şeyde olanak vermiyor bize zaten. hani psikolojik Ama işte bir... 90'larda bu. Sonuçta İran'da değil mi? Yani Hı. Yeni sinema hareketi gibi bir şey var orada. Doğru. Ee, o döneme denk gelmiş yani kendi dönemi içerisinde düşündüğümüz Hı. zaman. 97'dir mi? 97'dir mi evet. Yani o açıdan düşündüğümüz zaman belki e, anlamda olabilir yani. Şu anda da bunu yapan var yani sonuçta Hı -hı. bir şekilde hala filmin Hı -hı. içine yabancılar, dostlar, yabancılar koyan e, bir şekilde var. Ama sonuçta. belki bizim için işte ya da sinemayı çok yakından takip eden insanlar için bir filmin film olduğunu söyleme gereği olmayabilir ama hı hı. ne bileyim işte İran'ın ücra bir köyündeki bir insan için İran Ijra köyündeki insan ya da, da, mı ya, da ya da <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de öyle düşünüyorum da hani gerçi belki bilmiyorum Sinema çok çok yabancı bir insan da o görüntüleri filmin sonunda görünce onu yabancılaştırma hı. ...şey efekti... ...kullanmak istediğini hmm. düşünebilecek mi... ...bundan haberdar hmm. mı... ...değil hmm. mi bütün bunlar... ...en fazla der ki aa yönetmen işte... ...aslında telefonumu, gibi. telefonumu kapatmamıştım çünkü... E, ...fakat <gülüyor> <Ben şimdiden> sonra telefon <gülüyor> çaldı... ...sessiz olsa da titrediği için... ...gürültü yaptı kapadım... E, ...aslında tam da öyle bir makale okuyordum... <gülüyor> ama bitiremedim... ...tam da... ...konsantre olarak da okuyamadım... ...okuduğum bölümlerine de... Ee, ...ama yani sanki yazar... ...bu sadece ve sadece... ...bir yabancılaştırma efektinden ibaret... ...değil bir tür... ...öbür dünyaya... Yetisi. ...geçişiyle ilgili falan bir şeyler de söylüyor... ...filme dair başka bir şeyler söylediğine dair... ...bir tıkım uzun uzun bir tıkım... ...yorumlar yapmış... Ee... Bilmiyorum. Diğeri bana çok fazla şey geliyor ya. Yani işte. Ama döndür de, bu... kamerayı kendine bak ha işte tamam bu biz yabancılaştırma efekti kullanıyoruz ve işte bu da aslında bir filmdir. Olabilir. Ya, Başka ne olabilir? Biraz daha bir şey olması lazım. Belki biraz daha kafa patlatmak lazım. Belki de biraz daha kafa patlatmış olanların fikirlerine bağlı. Belki de bakmak evet, lazım. Evet ama bazen kafa patlatma adına da çok zorlama. Olabiliyor. Şeyler oluyor. Yani bu diğer yönetmenlerle ilgili de makareler okuduğunda yani bir Hı. adam orada şey düşün yani bizim mesela e, simlerde çok az oluyor değil mi? Türkiye sinemasında mesela doğa. Böyle yağmurudur rüzgarıdır, şuyudur, buyudur. Hı. E, çünkü hava denen bir şeyin içinde yaşıyoruz. Hı. Bütün bunların olması. E, yani bir yönetmen kalkıp işte yağmuru bolca kullanıyorsa kalkıp bunu işte Böyle Freudiyen bir muhabbete çekip o bütün mekanların ıslaklığını yağmurun sürekli yağışını şusunu busunu böyle bir takım yağmur yağmursa yağmurdur yani orada da anlatabiliyor muyum? Bir, bir takım böyle işte bilinçaltı gibi şeyleri de yüklemek de bana çok zorlama geliyor açıkçası. Ya ki film filmsel zaman ritmi de yani kendi hmm. filmin ritmi de gerçek zamana çok yakın. Evet. Yani şimdi kirazın tadında da böyle bir şey var. Gerçekten real anlamda neredeyse bir yolcu geliyor biniyor beraber gerçekten gidebilecekleri kadar gidiyorlar ve o sürede ne kadar şey konuşulabilirse konuşuluyor gibi Hı -hı. oluyor. Hı -hı. E, çoğu filmde böyle yani Rüzgar Bizi Sürükleyecek filminde de Hı -hı. öyle arkadaşımın evi nerede e, hemen hemen çoğu filmde bunu söyleyebiliriz yani. Ha son filmlerine doğru geldikçe biraz daha farklı şeylerle oynuyor mesela. Şirin bambaşka bir kafa. Değil hmm. mi? Daha önce çektiği e, filmlerden biraz daha farklı. Biraz hmm. e, bir ten diye bir filmi var. Kadın hmm. şeyiyle ilgili. Yine arabada bir film Evet. O, onda da yani yine zaman çok gerçekten reel zamana yakın bir şekilde kullanılıyor. Gibi ya, kesmeyi bana. çok kullanmayı sevmeyen bir adam zaten. Evet ya da kesiyor da o epizotlar arası kesiyor ama evet. epizotlar gerçekten neredeyse işte reel zamanın ritmine sahip gibi. Hı hı hı. Kirazın tadında en çok mesela hoşuma giden şeylerden bir tanesi de oydu yani. Bir şekilde yönetmeni unutuyorsunuz. Hı. Yönetmen yok gibi yani. Gerçekten orada iki tane insan var. Ve o insanın gerçekten hayata dair aralarındaki sohbet var. Yani o içtenlik o doğallık inandırıcılık meselesi de çok önemli. Hmm. Hatta bir yerde bir şey okudum. Hani neredeydim hatırlamıyorum bir röportaj mıydı. Kirostan binin hani yönetmeli bir hakeme benzetme meselesi hmm. var. İşte e, yönetmende bir e, şey hakem diyorum teknik direktör hmm. e, gibi. E, i̇şte oyuncularınızı e, şey yaparsınız seçersiniz. Oyuna hmm. hazırlarsınız. Sonra sahada oynamaya başlarlar. Siz evet. de kenardaki kulübede beklersiniz. Oyun hı -hı. boyunca işte kızarsınız, üzülürsünüz, sevinirsiniz, bağırırsınız ama müdahale edemezsiniz o anda. Biraz da o var gibi sanki yani gerçekten yönetmen sanki kenara çekiliyor gibi hı -hı, çekim hı -hı, sırasında. Hı -hı. Ama onları çok iyi hazırlıyor gibi geliyor bana. Evet benim de bildiğim öyle yani zaten öyle çok ayrıntılı yazılmış senaryolarda falan yola çıkmıyor. Hı -hı. Oyunculara şey yapıyormuş <gülüyor> yani genel olarak sahnede ne olduğunu anlatıyormuş. Ondan sonra diyaloglarını falan kendileri. Hı -hı. oluşturuyormuş oyuncular. Evet. <gülüyor> Ve oluşturuyorlar diyor. Yani o, o da oturup aranlıkla <gülüyor> kenardan izliyor oyuncuların yaptıklarını. Evet. Ama zaten amatör oyuncularla çalışıyor daha çok. Tamam. Ee, fakat tam da katılmıyorum dediğin öte yandan. Yani bu konuşmaların hakikaten e, çok doğal akmasına katılıyorum. Fakat yönetmeni fark etmemek çok mümkün değil. Çünkü mesela <gülüyor> öyle sahneler var ki Ee, mesela arabayı görüyoruz uzaktan uzun uzun bir yol gidiyor ve ama arabanın içindeki diyalogları dinliyoruz. Sesin bir devamlılığı var ama içeriden gelen sesler var ama içerideki karakterleri görmüyoruz. Hı hı. Ee, orada e, bence çok net bir şekilde bir film seyrettiğimizi biliyoruz. Çünkü araba o kadar uzakta ki biz o sesleri duyamayız yani. Okay. Ee, ve burada çok net bir estetik tercih olduğunu da düşünüyor insan. O anlamda değil o, zaten o anlamda bütün filmde yönetmen var. Aha. O anlamda yani yönetmenin biraz böyle nasıl söyleyeyim e, sürekli ben buradayım buradayım buradayım hmm. deme meselesini e, yani bunun yerine bütün filme yaydığı bir estetik seçimi hmm. bir hmm. estetik inşayı bütün filme yayıp hmm. o dediğinizde işte onun bir parçası aslında hmm. e, o anlamda elbette ki filmin başından sonuna kadar her karesinde yönetmen var zaten bütün her şey bir yönetmen seçimi hmm. aslında her bakış her diyalog o anlamda zaten her yerinde <gülüyor> yönetmen var. Benim demek istediğim hani daha daha çok demin ki o teknik direktör ve oyuncu hı hı hı. ilişkisi hı hı hı. E, sanki yani böyle aralara girip o kesmeler yapıp oyuncuların o doğallığını bozmamak. Hı hı. Yani nasıl bir teknik ben çok isterdim onun bir hı hı. setinde e, açıkçası bir asistan olayım orada bir görünüm yani nasıl çalıştığını hı hı hı. çok merak ediyorum birebir hani bu şekilde. Hı hı. Ama en azından o şey o oyuncuların o doğallığı gerçekten birebir hayatın içindeki gerçekliğe yakın bir oyun çıkarıyorlar. Ondan kasıt yani yönetmen hmm. sanki yokmuş hmm. ve kendini kaybediyor da oyuncular bu kadar doğal oynuyor anlamında söylemiştim. Hatta filmin ilk baştaki sahneleri hani bir ırgat pazarından geçiyor arabasıyla ve Amelie Amelipazar, pazarından geçiyor evet. O amele pazarındaki görüntülerin sanki gizli kamerayla çekilmiş olduğu izlenimine de kapılmadım değil. Yani orada, ya şey de oradakiler e, filme çekildiklerini çok farkında olmayan gerçek iş arayan amelilermiş gibi geldi bana. Evet yani şöyle de olabilir. E, çünkü ameliler direkt kameranın içine bakıyorlar orada. Hmm. Ve şey de olabilir kamerayı kurmuş. Ha, orada duruyorlar. E, orada yani. duruyor kayıtta. Ama adam onun ciddiye almıyor çok da fazla. Evet adam hiç kamerayla kimse kamerayla ciddiye almıyor. Ve insanlar oradaki insanlar sonuçta o da enteresan işte. Adamın dolandığı bütün yerler ilginç bir şekilde yoksullar, göçmenler işte en şeyi asker ama asker de Kürdistan bölgesinin asker şeyi hmm. işte gelmiş orada şey yapıyor. O, o da enteresan yani sürekli böyle paraya ihtiyacı olan kendisi biraz belki işte hmm. dediğiniz gibi bu. Şey var biraz daha orta sınıf bir insan belki ama hı hı. sonuçta sürekli şeyi kollamaya çalışıyor. Paraya ihtiyacı olabilecek birini hı hı. arayıp hı hı. sürekli onu yani onu ikna etmeye çalışıyor. As Sırf o da olmasa gerek çünkü o ırgat pazarından ya da amele pazarından kimseyi seçmiyor. Hı hı. Çünkü bir şekilde bir güven duymak da istiyor o kişi. Bu vaadini yerine getireceğine hani üzerine örteceğine. Evet, tabii ki yani bunu kesin yani yüzüne olacağına... bir şekilde bakıp hani oradan bir bir şey almaya çalışıyor hı hı. sözünde duracak bir adam bulmaya çalışıyor sadece paraya ihtiyacı olan insan değil. Değil gibi. Tabii, tabii. Ama tabi paraya ihtiyacı olması da gerekiyor. Ama ilk şart oymuş gibi sürekli çünkü hep orada muhabbete tabii. giriyor. Aynen yani aynen. Paraya ihtiyacın evet. varsa iş ya şey yapmaya çalışıyor herhalde hani işte bir işe ihtiyacı olan biri olursa ben ona bir iş öneriyormuşum gibi. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Ben ona hani bir iş veriyormuşum gibi bir muhabbete gireceğim gibi herhalde düşünüyor olsa gerek Hı -hı. ki sürekli bütün karakterlerle hemen hemen Azeri hariç. Çünkü Azeri'ye kestiği zaman çoktandır onlar biraz yol almış gibi görünüyorlar ve konuşuyorlar. Evet. Biz onun nasıl aldığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hatta ancak sesini duyuyoruz ama kendisini görmüyoruz. Evet. Yani o açıdan onun nasıl aldığını nasıl ikna ettiğini bilmiyoruz. Biz onu görene kadar adam anlatmış zaten olayı. Hı -hı. Kendi derdini anlatmış ve o onu ikna etmeye çalışıyor. Hı -hı. Aksi Hı -hı. şeye. Hı -hı. Ee, dolayısıyla mesela şey yok. Atıyorum kendi gibi entelektüel orta sınıf bir adamla konuşup ya bak kardeş işte biz felsefik olarak düşünsel olarak. Böyle düşünüyoruz gibi belki hı hı. kendi kafasında belki intihara aynı şekilde bakan hı hı. birini bulup belki hiç para bile ödemeden bunu yap benim için diyebilirdi diyebilir miydi acaba yani bunu yapma işinin belli ki başka sebepleri vardır yönetmen açısından ben de bundan merak ediyorum. <gülüyor> Gider ayak birisine en azından yardımcı olmak gibi bir şey mi bu acaba? Yani belki. Belki ya da işte gidişinin de bir işe yaramasını belki istiyor. Hı -hı. Bilmiyorum yani. Hı -hı. Belki bütün şeyi e, intihar etmek isteyişinin altındaki şey böyle kendini işe yaramaz hissediyor oluşturur belki. Bilmiyorum. Hı -hı. Yani tamamen ben bir işe yaramıyorum. Hiçbir şey yok. E, en azından ölünce benden kalan para işte başka bir üstümü örten kişiye bir faydası olsun. Gibi bir düşünce de olabilir. Hı -hı. Peki eee Filmde arka planda çalan şarkılardan bir tanesine, daha doğrusu bir tane şarkı çalıyor topu topu arka planda. Ee, bir de filmin finalinde jenerikte bir L'Ozen son şarkısı çalıyor. Biz şey dinleyelim, Ahmet Zahir'den nasıl okuduğunuzu çok bilmiyorum ama Kudaba Bak Yaret diye bir şarkı. Hı hı. Onu dinleyelim. خدا بوات یار قدرت قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار خدا بوات یار قدرت قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار جان خطر داره جدایی، جان خطر داره جدایی، جدای. یک جان که مرگی درد جدایی بیوخ موچو یک جان شینه که مرگی به خبر دارد جدایی خدا بو عطیاره خور نگہ دان سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بو عطیاره خوران لگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره حما غمها خوابی سردا دل من زین حما غم خوابی سردا را هم عشق تو بردا تاوانم را هم عشق تو بردا در غار و ای بر سر من چراغی عمر من بینی که مرده دریخ ها روزه بر سر من چراغی عمر من بینی که خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی سخی خدا بوقتیاره خورنی قرآن سخی سخیمت داره سخی, مددگاره سخی مددگاره خونه زنیلی چرا آسمان تو دو من تو دریم گزینی چرا آسمان تو تو دریم گزینی بیای دیدنم در سمت آن روز با غیر از سبزی خاک هم نبینی بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی خدا بوت یاری قرآن نگه سخی سخیمت سخی سخیمت داری خدا بوت یاری قرآن نگه <gülüyor> merhaba 94.9 açık radyoda arguhan istanbul programındayız ben Cüneyt Çabanoğlu konuğum Erol taşla Abbas giriyoruz taminen Kirazın filmini konuşuyoruz evet e Kurosawam'in filmlerinde böyle bir gerçekle, dokumenter olanla, belgesel gibi olanla, kurgusal olanın içe geçmişliğinden amatör oyuncular vesaireden de söz edebiliriz. Ya da şiirsellikten şiir çok önemli rol oynuyor. Hı hı. Ha demin aklıma geldi onu da ekleyeyim. Ee, bir yandan Kurosawam'in burada filminde adamın badinin öldüğünü, ama gittiği yerin cennet gibi bir yer olduğunu söylediğini söylemiştim. Ama aynı zamanda şey de diyor Koker e, Trilojisi diyorlar. Koker Üçlemesi diyorlar. O Arkadaşımın evi nerede? E, hayat devam ediyor Hı -hı. ve e, biz rüzgar yani bizi sürükleyecek. Koker bölgesinde geçtiği için Koker Üçlemesi deniliyor ona. E, aslında öyle bir üçleme değil o diyor. E, onun son iki filmiyle e, Kiraz'ın Tadı Bence bir üçleme diyor. Ve bunların bu üç filminde hayatı bir şekilde kutsayan filmler olduğunu söylüyor. Yani hem orada adamın öldüğünü ve gittiği yerin bir tür cennet olduğunu söylemekle, intiharın çok korkunç bir şey olmadığını söylemekle birlikte bu filmin de hayatı bir şekilde olumlayan bir film olduğunu düşünüyor. Evet. Kaldı ki yani o şeyin özellikle Azeri adamın söyledikleri zaten filmde adını veren Hı -hı. sözler var içinde. Evet işte bazen yaşamın bir, yaşamaya değer olduğunu. Bir kiraz yemek için olsa bile, bir dut yemek için bile olsa. Evet. Bazen hayat buna değer. Evet. Diyor evet. aslında. Bir de eee filmlerinde <gülüyor> en önemli şeylerden bir tanesi de sanki çerçevenin içinde olanlar kadar, kadar çerçevenin dışında olanlar. Evet. Mesela sana çok önemli. Hı -hı. Yani çerçevenin içindeki e, gördüğümüz şeylerin bize söylediği şey kadar hı hı. dışında olanlar da hı hı. bize birçok şey söylüyor. Evet. Yani aynı önem derecesinde hemen hemen hı hı hı hı. sahip gibi. Özellikle mesela Rüzgar bizi sürükleyecek filminde bu çok yoğun bariz olarak var. Yani bariz bir şekilde insan hı hı. görüyor gibi geliyor bana. 11 tane görünmeyen ama konuşan kahraman varmış Rüzgar bizi sürükleyecek de. Sesini duyuyoruz. Evet. Kendisini görmüyoruz. Evet. Hiçbir zaman. Evet. Yani işte orada bir mezar kazan bir şey var. Sonradan çöküyor ya üzerine şey Hı -hı. toprak. Telefon da var. İşte Hı -hı. Bir sürü yani şu anda sayamayacağım aslında. Ölüm evet. ve hayat hep var. Yani orada da bir mezar kazan insan. Hı -hı. Oradan çıkan bir kemik. Mezar da kazmıyor aslında. Çukur kazıyor ama. Bir şey ama. kazıyor ya da. Ne kazdığını da tanıyorsan. Yani ama oradan bir bir mezara ulaşılıyor gibi yani evet. kazdığı şeyden. Evet. Peki şey bu mesela iki filmden söz ettik sanki ikisinde de temel bir e, temel bir ortak tema varmış gibi geliyor bana. O da yani bir hani şehirli göreci entelektüel e, görece daha rafa toplumdan mı geliyor diyelim neyse bir şey diyelim yani daha daha daha modern daha modern bir insanla kısmen evet. e, e, daha az modern. Hayat, yani modern hayata daha az maruz kalmış diyeyim insanlar arasındaki farktan sanki söz ediyormuş gibi bu filmler biraz da. Yani e, bu filmdeki body karakteri işte çok batılı bir tip zaten. Hı hı. Batılı bir araçla e, seyahat ediyor zaten arabayla otomobille. Ama Bu arada bir yol filmi bu bir de yani. Bayağı, yani bir yol filmi. Bütün o konuda mi? da aslında bak yani konuşulacak o kadar çok şey var ki. Hı hı. Bunun bir yol filmi olduğunu ve o üç adamdan birisine baba, birisine kardeş, birisine oğul. ya yani oğlum, kardeşim, babam diye hitap ettiğini. Bu sürekli hareket halinde ama aslında aradığının bir tür ev, aile olduğunu yorumunu yapan bir makale vardı mesela ki o Bu filmin ile ilgili. ha Ne diyecektim yani şey diyordum. <gülüyor> daha yabancılaşmış <gülüyor> bir modern insan. Ama çok daha zor koşullarda ve çok daha yoksulluk içinde yaşayan. Ama hayatı daha e, iştahla kucaklayan. hayatı daha sahip çıkan. Daha mutlu olmasını bilen başka insanlar. Daha e, yoksulu. Aslında doğaya, doğaya yakın insan... Ve doğadan uzaklaşmış insan olarak belki koyabiliriz o şekilde. Yani doğaya yakın olan insan e, hayatı çok fazla e, yargılamıyor. Sadece yaşıyor. Ve o hayatın o döngüsüne de alışık yaşıyorsun, evet, yani, ölüyorsun. İkisi de var. Evet çünkü yani onun için e, ölüm gelip dayanında çok tuhaf karşılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, zaten doğanın içinde olan insan bütün o şeye çok yani asıl da hayatın özüne çok yakın olduğu için Hı hı. çok hayatı yargılamadan yaşıyor aslında. Hı. Çok da didiklemeden ama, biraz da. Ama kirazın tadındaki insanlar doğanın içinde yaşayan insanlar değil. Onlar da şehrin hatta çirkin yerlerinde yaşayan böyle Toz toprak içinde, yeşillikten yoksun, yeni evet. inşaatlar sürekli yapılıyor bu arada bir e, modernleşme. Evet yani o, e, kirazın tadının özeline söylemiyorum aslında. Diğer filmlerden. Özellikle hmm. Rüzgarı bizi sürükleyecek filmindeki o işte köylü kadın kahve işleten kadın olsun o evinde kaldıkları kadın olsun işte hani bir ara hamile oluyor olduğunu görüyor kadının. Hmm. Ertesi gün bir bakıyor kadın doğum yapmış işte Diğer kadını soruyor o nerede diyor. Hayır diyor o bendim diyor. Diyor karın ne oldu diyor, doğurdum diyor. Tamam. Yani oradaki o şey iki hayatın nasıl yani kafası iki kafanın da nasıl çalıştığı meselesi. Ee, evet aslında Kiraz'ın tadı enteresan olarak Kiraz'ın tadı bir yol ve sürekli kırda geçmesine rağmen bir şehir filmi aslında. Yani hem karakterden kırda de dolayı. Kırda geçmiyor ya. Yani kır mı diyelim oraya? Yani Kır gibi yani. Şehir kenarı diyelim. Yani periferisi diyelim. Periferisi <gülüyor> <gülüyor> Nedir? Çev, çevre. <gülüyor> Çe tamam. Çevresi diyelim, dışı diyelim bilmiyorum ama. Genişlemekte oldu. Yine topraklar. <gülüyor> <gülüyor> ya Aslında bir nevi İstanbul'u düşünelim. <gülüyor> tamam mı? Yani şöyle bir şey düşünelim. Bu Bedi İstanbul'da bir dairede yaşıyor gibi. <gülüyor> İstanbul'da şu anki halini görüyoruz. Dışına çıktıkça o sürekli şantiyeler, şunlar <gülüyor> bunlar. <gülüyor> Mesela bir altın şehir var yani. Korkunç evet yani. <gülüyor> Pirselimoğlu'nun tarafın Pirselimoğlu'nun şeyinde geçer, pusunda geçer. Evet yani hani o taraflar işte Bahçeşehir, Esenyurt o taraflara düşünelim. Yani bedinin de işte gidip biraz daha şehrin dışında bir mezar kazdığını düşünelim kendisine Hı -hı. ve şehrin içinde ya da şehrin o kenarlarında bulduğu insanlara götürüp o mezarı gösterdiğini düşünelim Hı -hı. aslında bir nebze. Yani dolayısıyla o yönden baktığımız zaman kirazın tadı tam da e, belki o e, çarpık kentleşmenin Hmm. İşte çarpık modernleşmenin e, içindeki e, işte Agaybeli'nin <gülüyor> trajedisi yani hmm. ve ölme isteği gibi bir e, noktadan baktığınız zaman bence o anlamda da aynı zamanda bir e, kent hikayesi. kesinlikle bir kent hikayesi. Evet, yani ama evet. bir şekilde kırın dışına çıkması ve kirostan o klasik kıvrılan yollarını kullanıyor olması da hı hı hı hı. E, o yollar da enteresan. Bir hayat şeyi gibi değil mi? Sürekli dolanıp zikzak yürüyor. değil mi? Evet, evet. yani Hayatta biraz öyle bir şey. Işte. Bazen böyle gider, bazen hı. böyle gider. Ama, bazen tekerrür eder. Bazen tekerrür eder ve seyir etmek zorundasın. Hep seyir halindesin. Yani bir şey Hayatta gider. sürekli ileri giden bir şey. Evet. Zaman gibi. Hı hı. Peki şiir konusunda sen aslında bir şeyler söylemeyi yani ilk şey konuştuğumuzda söylemiştin. Hayır şu yani benim Kirostami'nin zaten filmlerinde e, aslında günlük hayatın şiiri diyebileceğimiz çok muazzam bir şekilde e, bunu hem karakterlerinin devinimleriyle e, hem işte e, arabayla, sürekli araba ya da motor kullanıp doğanın içinde şehrin içinde hmm. e, ilerlemesiyle. ve insanların karakterlerinin bakışları, yüz ifadeleri, bazen bir eşeği tutuşu, biraz şey gibi. Kierosten bir şiir kitabı da var, biraz haiku şiiri tarzında yazdığı hı hı. bir şiir kitabı var. Biraz o şiiri de anımsatıyor. Her hmm. bir karesi bir, hmm. şey, haiku gibi. bir haiku gibi. Bana bazen öyle de geliyor. Yani o hmm. böyle durdurduğun zaman şeyi ekranı. Ve o kareye baktığın zaman aslında sana bir sürü şey Hı -hı. söylüyor. Hı -hı. Ve tabi o da zaten sürekli Sohrab Sepehri'nin, Firu Feruzat'ın e, şiirlerinden çok besleniyor. Bir de bunlar zaten o zaman yeni. Hayır. E, e, İran'ın yeni bir şiir akımı var işte. Bu Ahmet Şamlu'nun da olduğu Sohrab Sepehri, Firu Feruzat. Hı -hı. Yine birkaç daha aklıma gelmeyen diğer bir, iki şair daha var önemli. E, o damardan da çok. Besleniyor hmm. ve Sohrab Seferi çok doğayı yücelten işte hmm. e, insan e, şeyini sevgisini e, çok muazzam bir şekilde şiirlerini dile getiren bir şair. Hmm. E, hatta şey bir şiir, şiirinde şey diyordu hani e, yağmurlara gidelim gözlerimizi yıkayalım ve bambaşka bakışlarla bakalım hayata gibi bir e, şey vardı. Bir dörtlüğü vardı hatırladığım kadarıyla. Kiorostami'nin mi? Sohrab Sebeheri'nin. Sohrab Sebeheri. zaten şiire çok meraklı olduğunu söylüyor filmlerinin de şiir gibi olmasını istediğini hı hı. söylüyor. Romanları ben bir kere okuyorum diyor ama şiir kitapların paramparçadır diyor. Hı hı. Defalarca okumaktan. Şeyde filmleri de öyle zaten. Mesela Kiorostami'nin bir filmini bir kez okuyup bir kez izleyip tıpkı şiir kitabı gibi tamam ben bunu izledim diyemiyorsunuz. Hı hı. Çünkü çok fazla boşluk da bırakıyor, çok evet. fazla elipsler var. Zaman Arada zaman geçtikçe tekrar bir, bir açıp izlemek istiyorsunuz böyle, bir bakmak istiyorsunuz. O arabanın böyle bazen amaçsızca gibi gelebilir belki de böyle ilerleyişini, sadece bakıp dalmak istiyorsunuz yani size düşünce getiriyor. Son bir dakikamızda şey çalabilir miyiz? Louis Armstrong'dan Saint James Infirmary adlı parça filmin kapanışında da yer alıyor bu. Onu dinleyelim bir parçacık vaktimiz olduğu müddetçe. Erol çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben çok teşekkür İyi ki ederim. Geldin. Çok sağ olasın. Ee, gelecek programımızda Nil Kuralla la, e, Fritz Lang'ın M filmini konuşacağız. Erguvani